O da tabii onu bilemeyiz. O zaman tatkın Neyse yani böyle rivayetler var. Bizim için en büyük <gülüyor> olan kerbela. Kerbela. 1400 sene oldu. Hala İslam âlimi yakan, kavran. şey işte Hazreti Ali'nin soyuna torun devletlerine karşı terkip edilmiş büyük bir katlayan cinayet. Ha içimizi yakar. Ama dört kıs kader diyeceğiz. Tabii bilmiyordu bunlar. Bunlar olacak dünyadır. Hazreti Ali de biliyordu. Şey şey derdi biliyordu. Biliyordu. Kaderi facileydi. Bir içiyi biliyordu. Hatta kendine o Hain'den evvel öldürmen isteyen birisi de sen yapmayacaksın sen çekip öbür yapacaksın dedi de reddetti onu. Tam cuma, cuma vakti. cuma namazı vakti. işin en hazin taraflarınızı da Muaviye Hınzırı'nın Yezid, adı Yezid. Yezid Hınzırı'nın ordusundan bir behbat seni dedi Cehennemle müjdeliyorum. Diyerden Hazreti Hüseyin'e hem Cuma vakti seni cehennemle müjdeliyorum <gülüyor> diyerekten de diktat etti. Bizim en adem Gönös'ün Müslümanlar arasındaki şöyle hala da devam ediyor. Bütün Müslüman birbirini gör, görüyorsunuz. Bir batiyet yapamadık. Yapamadık. Halen Yahudilerin, Batının, ya Hristiyanların sözüyle Müslümanlar birbirini yiyorlar. Bir Müslüman yorunan Yezidler. Yezid, zamanımızın... Yorunluğu zamanımızın yorunluğu Yezidleri bu yüzümüz gibi. Birimizi yiyoruz. Allah biz Müslümanlara akıllı fikir versin. Amin. Ama bu... Bu açıkçası ismi de çıkmayacak fakat... Alevi... Vatandaşlarımızın yaptığı gibi de kendimize... Kan içinde bırakmaya gerek yok. Yaz... <gülüyor> Yast matem bizde yok, Müslümanlıkta matem yok, tevekkül var. Onlar da akıllandı, şimdi bu, bunlar yavaş yavaş terk etmeye başlattılar ve akan kanları, efendime kan bağışlarında bulunuyorlar, böyle bir şey de, de. güzel bir şey ama bize matem yok. Demir böyle, matemini de yaparız ama Demek ki kader buymuş deriz. Olmuş, geçmiş varsa sebepleri arayıp ona göre kendimizi tazim etmek lazım. Zamanına göre. Ama böyle bir meyitimize hiç yok. Şimdi Allah daha kötü, beter akibetlerden bizleri muhafaza bulursun. Şimdi bu e, Kerbela, Muharrem Muharrem ayı kadar Türk Edebiyatı'nda, dini Türk Edebiyatı'nda e, bahsedilmeyi hiç bir an yoktur. Şairler, e, yekanlar, <gülüyor> hep o Muharrem'den bahsedilme, bestekarlar, besteviyelerini yapmışlar. Fakir de her sene böyle bir şey de onu okuruz. Eğer bir Muharrem ilahisi vardır, o o o ya hep beraber okuyorlar bilenlerle beraber birbirinlerle dinlesinler bu ilahiyi. Böyle. Kızım bu şey Kuzey'de orada bir köşe var. oraya koyu var. Konya'da bir şey dağıtmıştı. Onu ben Konya'da varsa bunu fotokopi alsın que foi dando chega ao ne rahmeti içinde tek tane e, facialdi. Şinasi Bey vardı çok çok kültürlü, çok yönlü, çok kültürlü bir insandı. Kendisine ne gibi etmişim. Bu o o o Fatmanımla beraber okudulardı. Geçi ettim Kendisine bana onu yazdırdı. Bu yazıyı ondan aldım. On iki imam ilahisini namı ile meşhurdur. Ben şu işte okuyorum, Bestesiyle okuyacağım. Bilenlere ben okuyorum, bilmiyenlere. <gülüyor> Aleyhümü cüney saldu ziyâ, yani <gülüyor> Muhammed, Nâdaneybi. Eni bilir Hari Muhammed Dağdan ne bilir Eni bilir Hari Muhammed Seyfin takınıp gelir ...kem tel beni alini... ...o şahı ...hasem başımın tacı Hüseyin... ...di dedenemdir... ...hasem başımın tacı Hüseyin... İde denemdi, İmamı Zeynel Abbakat. Sasanyalı müridinah Şahı ve bu uzayıp gidiyor ama şeyler aynı İsteyene bunu veririm yazın okey zaten yazmışım altına <gülüyor> 81 senede yazmışım kenası beyefendiler alamdi kendini bu mirayi Samsung Seat kutbetin diğerlerinden geçtiklerin ifadeler, bu mirayı Nihayet makamında ve Sofyan usulünde makam Nihayet değil de Nihayetin çok yakın bir makam olduğunu e, e, hatırlayamadım. Hatırlayamadım makamını. Nihayetine benzer bir makamdır. Çok da güzel bir makam, daha güzeldir. Nihayetin daha nazlısı bir makamdır. Özellikle Osman Kemal Efendi'nin şeyi vardı, Elbelal Mersi'ye sahip. Bir keş tane var hocam, burada. <gülüyor> çok. Şurada da güzel. Dört beş tane var ama o Kemal Efendi var bir keşsene de. Misal'e hani, yazdırmışsınız veya birisi dağıttı onu bulamamışsınız. Var bu hocam burada tekrarlarız, tekrarlarız. ne noksuksa tergah veririz, peşe. yani nasil hoca acaba usulü bende sen bu yani barasta diyerek yiye mesela usulü bende. Kedigi gibi şey bizde. Köp bizde Ondan eve. size Şöyle. <gülüyor> <elin gülüyor> <öptim>, Nasıl Çok sevdim. <gülüyor> çok şey kültürlü çok, <aware> çok çok yönlü bir insanda. Şaman edip küçük yolundan bir şiir atacağım. Ona şey gelmedi mi? Ee, e, e, sen Sibel gelmedi, Gel, gelmedi mi? Daha gelmedi. Kaçırdı gene. <gülüyor> geçmiş azmettan Konya'm ancak atayacakmış. Şimdi koşmuş. Ne Nuru, Nuriüsü Muhammed, Şahı ı Merdan ali. Muhammed, şiiri yazandır. Ali, Şems i Raşlandır Muhammed, Mahdullah'tır <gülüyor> ali. İlmi Ummandır ali. Abla Burhan'dır Muhammed ali. İlmi, muha, i̇lmi ummandır Muhammed. Akla Burhan'dır Ali. Canı ı Canan'dır Muhammed. Lem-i Can'dır Ali. Oldu Betha'dan Hüveyda enbiyat serdefteri. Aldı Andan ve Zirabvani veliler serveri. Hem Nebi'nin hem velinin aşı bir zandır yeri. Evci imandır Muhammed. Burcu İrfan'dır Ali. Canı canandır Muhammed, lem ayı candır Ali. Mazhar-ı levlakta ruhu Mustafa. La mülkünde yektadır Ali ile Murtaza. Mustafa hayr-ı beladır Murtaza, nur ida. Canı ı Muhammed, cevher kandır Ali. Can-ı canandır Muhammed, lem ayı candır Ali. Mustafa ve Murtaza her işte gariptir bilin. Mustafa ve Murtaza maktubü talipdir birinin. Mustafa ve Murtaza asr-ı mimmet talipdir birinin. Sultan'dır Muhammed. Kutb-ı devrandır Ali. can canandır Muhammed. Leym-i candır Ali. Zat-ı Sultan-ı resulden mühem olmazdı bi'l-guman. Haydar demiş Kur'an bu. Kur'anla İslam Tevman, Olmasındır ehli aşkı onlardan Allah'ım aman sırrı Kur'an'dır. <gülüyor> sırrı insandır Ali. Canı canlandır Muhammed. Lem ayı candır Ali. Alemi manada seyrettim veli ekberi. Ve hakinden ayan gördüm o an peygamberi. Hazır olsun ey kemal üstünde hep ümmetleri. Ferdi zişandır Muhammed. Merdi meydandır Ali. Canı canlandır Muhammed. Yem Ayı, Cahindir Ali, Kemal Edip Küçüoğlu. kendisine rahmetli anarım. Büyük insandı. Ölçülemeyecek en kadar büyük insandı. Kendisi kadiriydi. Ama bir bir mevhividen çok daha Hazreti Nebiyan'a açıklandı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar size yazdım galiba. Verdiğiniz. Yine oraya demleri yazdırdı isteyen olursa onu çantaya koyup dağılması. Gel yani onu da çantaya verirsen. Verir.